Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Radyo Hava'ndasınız paslaşmalardan Hepinize selamlar Yoğun bir futbol haftası içerisindeyiz Ligle başlayan Türkiye Kupası ile Devam eden bir haftanın içindeyiz. Türkiye Kupası maçları biter bitmez lig maçları başlayacak. Lig maçlarının arkasından Avrupa maçları var. Hasılı futbol severler futbola fazlasıyla doyacak. Tabi bu lafı kullanmak da aslında çok manalı değil. Çünkü gerek uluslararası maçlar gerekse diğer dünya ülkelerinin liglerini de takip eder bir hale geldiğimiz için Haftanın 7 günü neredeyse 24 saat mutlaka bir futbol maçı e, izleyebiliyoruz televizyonlardan. Saat farkından dolayı Latin Amerika'yı izliyoruz e, geceleri. Dolayısıyla e, futbol hep e, hayatımızda var. Geride bıraktığımız hafta ilginç olaylar e, listesinde tabii ki Melo bir numaraya çıktı. Galatasaray'ın Elazığspor'u 1-0 yendi maçta e, Melo kaleye geçti. Çünkü Muslar'a kırmızı kart görüp oyundan atılınca e, Galatasaray'ın e, Brezilyalı Yıldız'ı kaleye geçti ve Elazığsporlu Göksu'nun attığı penaltıyı başarıyla çıkartınca haliyle manşetlere taşındı. Melo'nun kurtardığı penaltı teknik açıdan tekrarlanmasını gerektiriyordu. Çünkü e, vuruştan önce e, çizgiyi terk edip, kural e, daha doğrusu ihlalde bulundu. Fakat Türkiye'de ve genelde e, futbolda bu tür ihlaller çok fazla dikkate alınmıyor. Bence bu kuralın kalkması daha iyi olur. Çünkü uygulanmıyor. Zaman zaman uygulandığında da e, daha haksız bir duyguya sevk ediyor insanları. Yani bir kural ya sürekli uygulanır ya da hiç uygulanmaz. Uygulanmıyorsa da kaldırılmalı. Fakat arada bir sanki böyle bir kural varmış unutmayın ha terciyesini bazı takımların bazı penaltılarında e, akla getiriliyor hakemler tarafından. Bunu bir tarafa bıraktığımızda Elazığ Spor Galatasaray maçı Yıllar geçse de hatırlanacak. Niye? Melo penaltı kurtardı diye. Kaleci dışında bir futbolcu kaleye geçip penaltı kurtardığı için. Aynı Melo daha önce de Racing Santander'de oynarken İspanya'da Barcelona'ya karşı e, yine penaltı için kaleye geçmiş. Ama topun başındaki Ronaldinho e, Melo'yu tabiri caizse avlamıştı. Türkiye'de biz bu e, oyuncunun, kaleci dışındaki bir oyuncunun kaleye geçme manzaralarına daha önce de şahit olduk. E, en destansı olanı Panku. Beşiktaşlı Panku'nun Fenerbahçe'ye karşı 2005 senesinde Kadıköy'de kaleye geçmesiydi. E, her ne kadar Melo penaltıyı kurtarmış olsa da e, açıkçası Panku bu tür e, futbol olaylarında bence bir numaradaki yerini hala koruyor. Çünkü düşünün Kadıköy'desiniz, e, Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsunuz e, ve Kale'ye geçiyorsunuz. Cordoba'nın atılmasından sonra Panku Kale'ye geçmiş, penaltıyı Alex kullanmıştı ve e, doğru köşeyi tahminlesi de Panku, pen e, etse de topu çıkartamamıştı. Ama daha sonrasında Fenerbahçe'nin muazzam baskısına rağmen bir gol daha yemiyerek Beşiktaş'ın Kadıköy'den o 4-3'lük destansı galibiyetinde büyük rol oynamıştı. Ve gariptir Beşiktaş o maçtan sonra Fenerbahçe'yi daha çok fazla da yenebilmiş değil. Hani Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesinde o maçtan sonra denge fena halde Fenerbahçe lehine değişmiştir. Onu da geri gelmişken belirtelim. E daha sonrasında Trabzon'da e, Trabzonspor Beşiktaş maçında Bovur'un da e, aynı şekilde kaleye geçmişliği vardır. Ve o da başarılı bir e, grafik çizmiştir yanılmıyorsam. Bu açıdan bakılınca Hakikaten futbol folkloru açısından çok güzel bir sahneydi. Melo'nun kaleye geçip peraltı kurup kurtarması. Çok sıkıntılı geçen ligimizde yani konuşulan konular açısından, ortam açısından, hava açısından hoş bir renk oldu. Melo'nun bu pozisyonu. Tabi Melo aynı zamanda son dönemlerde azalan kredisini de yeniden arttırmış oldu. Herkes ondan geçen sezonki gibi goller atmasını, kritik goller atmasını, e, ofansa yardım etmesini daha fazla beklerken, o gol kurtararak e, bu sefer e, yine kendine bir çıkış yolu buldu diyebiliriz. E, geçen, geçen sezon e, takım arkadaşı Riera ile kavga etmiş. Daha doğrusu Riera'yı soyun modasına kilitleyip dövmüştü Melo. Buna rağmen Kulüp Galatasaray onu bir sezon daha kiralama ihtiyacı duydu. Onun dövdüğü ve gitmesi muhtemel olan Riera ise Fatih Terim tarafından küllerinden yeniden doğdu. Adeta doğduruldu daha doğrusu ve bir sol bek yarattı ondan Terim. Hakan Baltan'ı yerine ikame etti. Evet lafı uzattık biraz. İlk aramızı verelim. Daha sonra tekrar devam edelim. Bak işte yaklaşıyor fırtına. Yıllardan sonra, yollardan sonra Şarkılar söylüyor çocuklar Yıllardan sonra, yollardan sonra Yeniden yan yana onlar Ne geçmiş tükendi, ne yarınlar Hayat yiyer bizleri Yapıyor fırtına. Bak yine yükseliyor dalgalar. Yıllardan sonra, yollardan sonra, çarpılar söyliyor çocuklar. Yıllardan sonra, yollardan sonra yeniden yan yanam. Hayat yeniden bizde. Getsene yolumuz boşver martı denizlere çıkarız ufak Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız. Paslaşmalar devam ediyor. Galatasaray pasını e, böylece kapatalım ve Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe e, dolu dizgin gidiyor. Hem Avrupa'da hem Süper Lig'de rayına oturdu. Avrupa'da Marsilya'yı deplasmanda 1-0 yenerek hem de Bekir'in Rövaşata golüyle yenerek geliştirdi. Lider çıkmayı garantiledi Avrupa Ligi'nde gruptan. Son maçını burada Mönchengladbach ile oynayacak. Bir formalite maçı olacak. Sadece bu maçtan da 3 puan alırsa kendi rekor kendisine ait olan Türkiye takımlarının Avrupa'daki en yüksek puan limitine ulaşmış olacak. 16 puanla en yüksek puanı kazandıran alan takım olacak Fenerbahçe. Fenerbahçe Ligde ise Gençler Birliği'ni ağırladı. Açıkçası e, zor geçmesi beklenen bir mücadeleydi. Nitekim Gençler Birliği 1-0'da öne geçti. Ancak Musa Sol e, ilk yarının skorunu 1-1 olarak tayin etti. Musa Sol harikulade bir vuruş yaptı. E, sakatlık acaba vuruşu Şimdi Musa Sol'da bir sıkıntı olduğu iddia ediliyordu. Sakat olduğu iddia ediliyordu. Bu iddia ortaya atıldığından beri Musa Sol hemen hemen her maçta gol attı. Gençler birliğine golünü attı. Ancak maçtan sonra ayağında dizinin arka tarafında, sağ dizinin arka tarafında sıkıntılar olduğu açıklandı. Dileriz ciddi bir sakat olmasın Çünkü hakikaten ligimize değer katan bir futbolcu. Bunu belirtmeden geçemeyeceğim. İkinci yarı Fenerbahçe Gençler sağdan sildi ve mücadele 4-1 kazandı. Burada Sezer Öztürk'ün attığı gol öncesi yaklaşık 19-19 pas yapılması hakikaten kıskandıracak bir durumdu. Bir Barcelona esintisi vardı. E, Mervis'in golünde Kaleci'nin bir pozisyon hatası var bana göre. E, Kayıt'ın golü de yine çok güzel bir goldü. Hasılı Fenerbahçe Alex sonrası e, hiç de beklendiği gibi e, daha doğrusu kara Ütopyacıların beklediği gibi e, kötü bir çizgiye düşmedi. Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın Alex'siz e, tasarımını e, beklediğinden de belki daha önce gerçekleştirmişe benziyor. Mehmet Topal, e, Meriles ikilisi ve onların yanındaki Yobo e, ve de Kite, az önce söyledik Musa Sol, bir e, performans e, yakalamış durumdalar. İşte sezon başında Beşiktaş'a gitti gidecekken Kulübünde kalan Sezer de e, giriyor. Gollerini atmaya başladı. İki gol attı. E, ikinci golüne ulaştı daha doğrusu. E, hani yoktan e, hiç hesapta olmayan bir e, futbolcu olarak yeniden piyasaya çıktı. Bu da Fenerbahçe'nin yede kulübesi açısından bir zenginlik. Tabi görünen o ki Fenerbahçe'nin devre arası ya öncesine Semih'i kazanması ya da Semih'le yoldan ayırması gerekecek. Ve bu durumda e, forvet hattına Musa Soğun da yani sakatlanma riskini göze alarak e, göz önüne bulundurarak bir forvet desteğine ihtiyacı olduğu aşikar. Fenerbahçe e, böylece Gençler Birliği gibi e, bu sezonun en iyi takımlarından Birini 4-1 mağlup ederek zirvede Galatasaray'ın arkasına geldi. Ee, zirve yarışı içerisinde olan Antalya Spor ise aslında kıymetli bir puan aldı Bursa'dan. Bursa'da bir bir beraber kalarak bu açıdan e, Antalya her ne kadar puan puanı oldu Galatasaray'ın gerisine düşse de puan olarak 2 puan yine de e, Bence önemli bir şey, beraberlik aldı Bursa'dan. Beşiktaş'ın e, bu hafta rakibi Akhisar Belediyespor'du. Akhisar Belediyespor Spor e, büyük takımlara bir nevi ilaç oluyor bu sezon. Eee Fenerbahçe, Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'a da inildi, oldu. Şöyle bir tarafı var yalnız Akhisar'ın. Erken geriye düşüyor ama hani bir farka gidilir e, diye hava oluşturuyor karşı tarafta. Fakat sonrasında bir şekilde dengeyi sağlıyorlar. Ee, ve öyle tarihi farklı oluşmasını önlüyorlar. Çünkü Beşiktaş çok kısa süre içerisinde 3-0'yı yakaladı. Acaba böyle bir Adana Demir skoru mu ortaya çıkar diye kafalarda e, kafalardan geçmeye başlamışken oyunu e, tutmayı başardılar ve hatta bir gol de buldular. Ve 3-1 yenilerek ayrıldılar İstanbul'dan. E, ama Beşiktaş e, onlara daha fazla gol atmaları için pozisyon verdi açıkçası. Beşiktaş'ın şimdilik işlerin yolda yolunda gitmesinin sebebi çok atıyor olması. Gol çok atıyor Beşiktaş. Son yılların en e, golcü Beşiktaş ile karşı karşıyayız. Yani Beşiktaş uzun yıllardır bu kadar gol atmıyordu. Ee, şu anda 30 golle Süper Lig'de en çok gol atan takım pozisyonda Ama e, bir o kadar da gol yiyor. Yani şampiyon olduğu sezonlarda özellikle Gordon Minna zamanlarda şampiyon olmamışken bile 20 küsür gol ancak yiyen Beşiktaş daha ligin e, 3'te birlik bölümünde 20 golü yemiş gözüküyor. Kalesinde bu anlamda e, bunu e, Samet Aybaba'nın üzerinde düşünmesi, taşınması gereken bir konu ki o da zaten bunun farkında. Mersin, e, pardon, Akhisar maçında da daha az pozisyon veren, daha az gol yiyen bir takım e, şiarıyla yola çıktı. İşin e, Asçası az gol ama az pozisyon vermedi. E, Tabi Beşiktaş'ta şimdilik şimdilik e, bir Ozhan e, gerçeği e, ortaya çıkmaya başladı. Bunun devamını dileriz futbol adına. E, Fernandez'is ne yapar, Fernandez olmazsa ne olur sorusuna Oğuzhan bir nevi cevap verdi. O olmazsa ben varım dedi. Beşiktaş'ın e, açıkçası evet e, güzel gidiyor, beklentilerin üzerine gidiyor Beşiktaş ama. Ben hala e, iddia edildiği gibi çok da genç bir ekip oluşturulduğunu düşünmüyorum. E, açıkçası Muhammed'i bekliyoruz. Yıllardır kamuoyu buna alıştırıldı. Bir beklentiye sokuldu. E, Muhammed'in e, de bir iki maçta sahne alması gerekiyor. Samet Aybaba'nın bu yükümlülüğü var. Samim, Samet Aybaba elbette şampiyon olmak ister ama bence birinci Hedefinin hakikaten bundan sonraki yıllarda kullanacağı bir takımın iskeletini oluşturmaktır. İşte puantajlar yukarıya çıktı diye şampiyonluk havasına girip bu ya yetiştiriyoruz, getiriyoruz dedikleri gençlerden vazgeçerse bence Beşiktaş kaybeder. Beşiktaş'ın bu sezon geleceğin takımını inşa etmesi gerekiyor. Çünkü başka hiçbir zaman kendisine bu kredi verilmez diye düşünüyorum. Evet programımızın son bölümünde Trabzon üzerine biraz konuşalım ve ee, daha sonra da veda edelim. <Gülüyor> I'm O hey. Tadyo Havan'dasınız. Paslaşmalar devam ediyor. Son bölümüyle karşınızdayız. Ben Kenan Başaran. Trabzonspor için özel bir sayfa açmak lazım. Bugünkü Radikal'deki yazımda da ben Trabzonspor üzerine bir iki kalem oynattım diyeyim. Trabzonspor iki hafta kazandı sonra yine kaybetti. Eskişehirspora 3-0 kaybetti ama aslında skor 4-0 olacaktı. Fakat hakem yanlış bir offside kararıyla Eskişehirspor'un dördüncü golünü saymadı. Eskişehir adına mükemmel bir skor. Trabzon'da yıllar sonra kazandı. Yanılmıyorsam 38 küsur yıl sonra. Bunun yanı sıra Servet Çetin öyle bir gol attı ki herkes Messi yakıştırması yaptı kendisine. Hasılıp. Eskişehir sporu kutlamak lazım. Ee, dileriz. Ersun Yana birlikte bu çıkışı devam eder. Yani Eskişehir'den şampiyonluk bekliyoruz. Futbol severler olarak. Ee, o şehrin çoktan bu unvanı alması gerekiyordu. 70'lerde biraz şansları yaver gitseydi. Belki bugün Trabzon sporun yerinde Eskişehir spor e, olabilirdi. Ve Trabzonspor. Trabzonspor büyük bir açmazın içerisinde bir ileri iki geri pozisyona devam ediyor. Trabzonspor şike sürecinden çıkamadı. Ve çıkması da çok zor gözüküyor. İşin garibi şöyle bu 3 Temmuz'un kaybedeni olarak lanse edilen Aykut Kocaman'da 3 Temmuz hala sürüyor üzerimize dediği 3 Temmuz bence en büyük yarayı Trabzonspor'a vurdu. Şimdi Trabzonspor hem spor yargısında hem ceza yargısında atlanmış gözüküyor. Buna karşılık hiçbir şey almadı. Fenerbahçe ise iki alanda da mahkum oldu. Spor yargısında iki as başkanı bir şekilde itham edildi. Ceza yargısı da başkanı dahil yöneticilerini, diğer yöneticilerini suçlu buldu. Ha, yargıta aşamasını bekleyeceğiz tabii ki. Ama şimdilik şu günkü tabloya bakılırsa, yani Trabzonspor'un bir takım e, kazanımların olması gerekiyor ama hiçbir şey elde edilmiş değil. Bir şeyler elde etmek bir yana verilmediği için bütünlü. Ee, bu sezonu, yani 2011 sezonundan da çıkamıyor. Yani Trabzon diyor ki biz bir şampiyonluk hak ettik. Elimizden alındı diyor şikeyle. İşte kararlar ortada. Bunu geri verin diyor. Ama verilmiyor. Lafı da edilmiyor. Bu haksızlığa uğramışlık duygusuyla Trabzonspor küsmüş gözüküyor. Taraftar tribünlere gitmiyor. Eee Orada hem kendi içlerinde bir kavgalar var hem de futbol sistemine dair problemleri var. Ee, Şenol Güneş yeni bir takım yaratmaya çalışıyor. Eskisi kadar başarılı olabilmiş değil. Zamana ihtiyacı var belki ama aldığı yabancıların bir faydalanamıyor. Eski yabancılarda, da eski formlarından çok uzak. Hasılı e, başkanla Yöneticiler arasında geçmiş günlerde de burada konuştuk. Sıkıntılar var. Özellikle CHP ziyaretinde bu ayuka ay çıkmıştı. E, Aylar sonra maça gitti Avni Aker'de Sadrış Skor kötü olunca onun da etkisiyle taraftarla kavga ettiler. Taraftarın saldırısına maruz kaldı. Yazıldı, çizildi. Düşünün 3 Temmuz'un kazananı gibi gözüken Trabzonspor büyük bir kaosun içinde İki sezondur e, ligde istediği yerler değil. E, şampiyonluk potasından uzaklaşıyor. E, diğer yandan 3 temuzun kaybedeni gibi gözüken Fenerbahçe ise geçen sezon son maça kadar şampiyonluk kovaladı. Kadıköy'de galip gelse şampiyon olacak. Düş, düşürülmesi konuşulan takım. E, bu sene hem Avrupa'da hem ligde yine kafaya oynayan bir Fenerbahçe. Ekonomik olarak fevkalade iyi noktada. Trabzonspor ise dediğim gibi büyük bir karmaşan içinde. E, Fenerbahçe kendi içindeki kavgalarına rağmen muhalefetiyle el ele vererek taraftarıyla birlikte büyük bir direnç gösterdi. Haklı mı haksız mı bu bir tarafa. Ama onlar kendi davalarına inandılar. Topyekün mücadele ettiler. Düşünüyorum da Fenerbahçe 3 Temmuz'da Trabzonspor'un konumunda olsaydı ne yapardı? Yani e, Trabzonspor başlangıçta bana göre e, sokağa inmesi taraftarının engellendiği size kuba verecek denilerek ve iş işten geçtikten sonra Trabzon şeyler yapmaya çalışıyor ama artık onları duyan, eden kimse yok. Bugünkü yazımda da ben bunu işledim. Ve kupamı verin, kupamı verin. Ama kimsenin bunu duymayıp büyük altında güldüğü bir kulübe dönüşmeye başladı. Adeta meczuplaştırıldı Trabzon Spor. Eee ve 1996'ya nasıl ki yıllarca takıldıysa Trabzonspor oradan bir türlü çıkamadıysa bu gidişte 2011'den de Trabzonspor çıkamayacak. O sezona dair takılıp kalacak ve bu da sadece Trabzon'dan değil, memleket futbol futbolundan da çok şey götürecek. Bunu da herkesin bilmesi gerekiyor. Durum bu minvalde. Süper Lig'de, Süper Lig'de e Ligin zirvesi yavaş yavaş büyükler, İstanbullar e, tarafından parçeleniyor. E, ligin boyu kısaldıkça oradaki e, kopmalar da artmaya başlayacak gibi gözüküyor. E, ligin altında ise Elazığspor e, sıkıntılı, bayağı sıkıntılı. E, Akhisar ligin yeni takımı o da sıkıntılı. Ee, ama Büyükşehir belediye Spor'da dikkat çekici bir düşüş var. Bülent Korkmaz da orayı toparlayamadı. Karabük Spor iki haftalık çıkıştan sonra bu hafta mağlup oldu. Ee, Kayseri Spor inişli çıkışlı bir türlü oturtamıyor Prosneski. Kasımpaşa'da Hakkese Şota'yla e, ritmini bulabilmiş değil. Yani e, şu durumda diyorsunuz ki Şota Kayseri'den niye geldi Kasımpaşa'ya? E, gereksiz bir e, ayrılık olmuş kalabilirdi orada e, Kasımpaşa'da artık dizini dövecek Metin diyadini beğenmediği için haftaya tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın paslaşmalar hazırlayan ve sunan Kenan başaran